cennette yani ağaçla yedi. Yani bunlar hepsi bazı ufak tefek muhalefetlerdir. Yani bunlar küçük günahlar sayılıyor. Ve burada Allah Celle Celaluhu onları büyük günahlardan masum kıldığı gibi şirkten onları masum kulmak daha evladır. O zaman sahih görüşe göre ben başlangıçta söylemeyi unuttum. Şeytan bana unutturdu. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Yani hakikaten şeytan bana unutturdu. Ben yani bu şey yaptıktan sonra da ustalarımla da görüştüm. Bu meselede görüştüm. Ee, yani kesinlikle Resuller ve Nebiler doğuştan ölünceye kadar şirkten ve büyük günahlardan masumdurlar. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine karşı, babasına ve kavmine karşı hücceti oluşturmak için onları bu tür örnekler veriyordum. Hatta dikkat ediyorsanız ve hatta hatırlıyorsanız ve inanıyorum ki bu, bu bunun bilincindesiniz. İbrahim Aleyhisselam mesela e, put, hani putlu, put, putları devirdiği zaman veyahut da putları kırdığı zaman He, bütün putları devirdikten sonra, kırdıktan sonra baltayı büyük putun boynuna astı ve onu şey yapmadı, kırmadı. <gülüyor> derken işte İbrahim, putlarımızı kıran birisi var falan filan derken en sonda İbrahim'in olduğunu anladılar. Dediler ki ona, bu putları senin kırdığını söylüyorlar, doğru mudur? Dedi ki onlara, söyleyin bakalım, bakın balta <gülüyor> büyük, o büyük putun boynunda herhalde o onları kırmıştır, ona sorun. Yani burada niçin bunu söylüyorum? Hücceti oluşturmak için yani onların akıllarıyla konuşun. Yani onların <gülüyor> meseleyi daha iyi anlamaları için veyahut da meseleyin daha iyi anlaşılabilmesi için. Hele o puta sorun bakın balta onun boynunda asılıdır ona sorun acaba bu putları kim kırdı? Şimdi ne yaptılar ilk önce yani sormak sonra birbirlerine baktılar dediler ki Nasıl o yani? Biz bir taşla nasıl konuşacağız? Veyahut bir taş bizimle nasıl konuşacak? Dediler ki ona e sen biliyorsun ki bu konuşmaz. Madem ki siz bunun konuşmadığını biliyorsunuz. Niçin bunlara tapıyorsunuz? Onların şeyleriyle, sorularıyla veyahut da hüccetleriyle onlar üzerine hücceti oluşturdu. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselatü Sene başlangıçta zaten daha bu konuda dersimiz bitmedi. Daha yani bu birçok ders alır. Ee, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam mesele. Çünkü birçok mesele grift içerisindedir. Birçok mesele içine girecek burada. Yani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı onların akıllarıyla veyahut da onların yaşamlarıyla e, onlara yaklaşmaya çalıştı. Hani acizane ben de indim. Yani Heda Rabbi dediği zaman diyor ki bazı rivayetlerde işte bu benim Rabbimdir. Başka rivayet bu mudur benim Rabbim? Da başka bir rivayetlerde yoksa bu benim Rabbim olabilir mi? Bu hepsi diyorlar ki alimler, bu onlara karşı, çünkü bu toplumla karşı bir çağrı içerisindeydi. Davet içerisindeydi ve babasıyla beraber devamlı bu mücadeleyi veriyordu. Onun için devamlı onlara söylüyor. Yani bu nasıl olabilir de bir mahluk, yani çıkıp giden veyahut da çıkıp sönen, yanın sönen, gelen ve çıkan çıkan ve kayıp olan bir şey nasıl olur da bizim Rabbimiz, bizim ilahımız veyahut da sizin Rabbiniz, sizin ilahınız olabilir? Mahluk bir şey, yaratılmış bir şey hiçbir zaman ibadete layık değildir. Ibadete layık olmadığı gibi yaratılmış bir şey hiçbir şeyi yaratamaz. Ademden. Asıl etibariyle. Çünkü biliyorsunuz e, insanlar Var olan şeylerden bazı şeyleri yaratıyorlar yani oluşturuyorlar ama Allah Celle Celaluhu ol, ol, her oluşturduğu birçok şeyi yokluktan oluşturdu. Mesela Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı insan itibariyle yoktan var etti ama neden var etti? Yani yer cinsinden onu var etti ama yer cinsi asıl itibariyle var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla yer cinsi asıl etibariyle yok, gökler cinsi asıl etibariyle yoktu. İnsan cinsi asıl etibariyle olmayınca yani bu şekilde ama insanların mesela bir adam araba yaptı, bir adam Mesela cep telefonu yaptı, televizyon yaptı, masa yaptı, tahta yaptı, kürsü yaptı. Bunlar hepsi var olan şeylerden yapılan şeylerdir. Ve bu insanlar bu, şeyler, bu tür şeyleri oluştururken de Allah Celle Celaluhu'nun verdiği akıl ve güç ve kudretiyle yapıyorlar. Eğer Allah onlara o akıl gücü vermezse onlar o şeyi düşünemez. Allah Celle Celaluhu o güç ve kudreti vermezse elleriyle o şeyi çakıp oluşturamaz. Evleri, şunları, masaları, şu bilimleri özellikle şu zamanın zaman içerisinde bu oluşan teknolojiler biliyorsunuz gördüğünüz kadarıyla eğer Allah Celle Celaluhu bu aklı vermemiş olsaydı bunlar bunu oluşturabilirler miydi? Ve da bu oluşturdukları her şey var olan şeyden oluşturdular. İşte İbrahim onun zamanında onların onların teknikleriyle ve diye, diyebiliriz. Veyahutta onların akıllarıyla, onların kültürü kültürleriyle, bilinçleriyle onlara doğruyu çalışmaya doğruya çağırmaya çalışıyor eğer anlatamadıysam Haca, e, e, e, yine de şey yapabiliriz. Alem hocam bir sorumuz var e, talebe kardeşimiz sormuş e, mesela zilhiccenin 10 gününü oruçla tutalım diyor fakat yarın e, cuma günü olması itibariyle yarın başlayabilir miyiz diyor veya bayram gününde Diyor ki arife günü arife günü dahil 10 gün tutsak da olur mu? Yarın mesela zilhicce başlayacaksa yarın cuma ama oruç. Yarın nedir yani? Yarın yarın, yarın, ee, yarın aynı bilir mi? Galiba. 1. He? Yok yar yar yarın. iki. Ya ya yok yok. 29. Bugün 19. Bugün 19. 19. bugün 19. Yarın ayın 1'i ise diyor yarından itibaren yarın cuma He, olduğuna anladım. da bu mesele alimler arasında ihtilaflıdır söyleyeyim Onu, mi? açık, açık mı? Evet. bu bu mesele alimler arasında ihtilaflıdır cumartesi günü cumartesi ile cuma günü oruç başlangıcı için alimler ihtilafa düşmüşler ve e, cuma konusunda bir gün um seleme radıyallahu teala anha ve yo taallahüsselamın hanımlarından birisi ya müseleme ya da başka birisi olacak Allah'ım tam hatırlamıyorum. Yani diyelim ki Aişat ve sellem hanımlarından birisi cuma günü oruç tuttu. Aişat ve selam o gece onun yanındaydı. dedi ki ona eee dedi, dedi ki ben oruçluyum dedi ki sen dün oruçlu muydun? Yani perşembe günü? Hayır dedi. Peki dedi ki yarın oruç tutacak mısın? Hayır dedi. O zaman dedi orucunu boz. Çünkü cuma günü e, özel olarak, cuma günü tekil gün olarak tutmak caiz değildir. Çünkü cuma günü Müslümanların bayramıdır. Yalnız cuma gününden sonra tutacak olan oruçta animler ihtilafa düşmüşler. İmam Elbani Rahimeullah diyor ki nafile ibadetlerde nafile oruçlarda cumartesi günü denk gelirse cumartesi günü oruç tutmak caiz değildir. Örneğin mesela aşura. Eğer aşura cumartesi gününe denk geldiyse İmam Elbani ve çizgisinde olan alimler diyorlar ki o günü oruçla geçirmek caiz değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki cuma günü cumartesi günü oruca başlamayı nehy ediyor. Ve silseletül ehadis sahihada buna değiniyor. Allah rahmet etsin. Ve bu Medine'deyken, Allah rahmet etsin İmam Elbani Medine'deyken onun derslerinde bu mesele üzerinde çok büyük tartışmalar oldu. Yani bizzat benim hazır olduğum e, bazı derslerde bunu bizzat kocaman e, profesörler onun ders halkalarında kendi aralarında çok güzel bir usturla tartıştılar ve bu konuda yazdı. E, öğrencileri de bu konuda bazıları onu destekliyorlar bazıları Elbani'yi desteklemiyorlar bu mesele. Örneğin bizim ustadımız Muhammed Eid el-Abbasi yani onun en ileri gelen öğrencilerinden İmam Elbani ile bu meseleyi paylaştırmıyor. Diyor ki mesela ben ustadımıza bu konuda diyor ben diyor Cumhur'a katılıyorum. Çünkü Cumhur'a göre Cumartesi günü oruç başlangıcı yapmakta bir beis yoktur nafile olursa. Ama farz olduğu zaman yani Ramazan olduğu zaman o zaman bir sakıncası yoktur. Ama nafile, aşura veya da arefe veyahut da mesela e, 13. Hicri gününün, e, hicri ayının 13. 14. 15.ini tutmak isteyen bir kişi 13. mesela Cumartesi'ye denk geldi. İmam Elbani ve çizgisinde olan şahıslara göre diyor ki, başlayamazsın diyor cumartesi günü. E, veyahut da mesela cuma gününe den geldi diyor ki, başlayamazsın. Ama Cumhur diyor ki, eğer cumartesi günü oruç tutacaksan, mesela diyelim ki yarın Arife mesela. Veyahut da yarın Zilhicce'nin birinci günü. Yarın Zilhicce'nin birinci günü ise tabi biz şu ana kadar bilmiyoruz. Acaba yarın birinci gün mü değil mi? Eee Bilmiyorum ilan ettiler mi, etmediler mi? Ben dinlemedim çünkü burada dersle meşgul olduk. Haberleri dinleyemedik. Yarın Dilhicce olup olmadığını şu ana kadar haberim yok. Ama biz yani meseleye giriş, girişelim. Yani mesela yarın Dilhicce'nin birinci günü ise, yarın Cuma ise İmam Elbani ile onun çizgisinde olan alimlere göre oruca başlamak caiz değildir, haramdır. Cumhur'un görüşüne göre bir beis yoktur çünkü cuma gününden sonraki cumartesiyi oruçla geçirecek o zaman bir gün önce veyahut da bir gün sonra da tutmakta mesela peş, peşembe günü oruç tuttuysa cuma günü oruç tutmakta bir beis yok veyahut da cuma günü oruç tutacaksa cuma gününden sonraki cumartesi günü oruçla geçireceği bir sakınca yoktur bu cumhura göre İmam elbani çizgisindeki animlere göre hayır diyor ve diyelim ki mesela arafa günü cumartesi, cumartesi gününe den geldi İmam Elvani ile onun çizgisindeki olan Alimre'ye göre o günü o günü oruçla geçirmek haramdır. Cumhur'a göre bir sakıncası yoktur. Tamam mı? Ee, dolayısıyla burada kişi mukallit ise burada şahsiyetler önemli. Yani biz Müslümanlar olarak biz Müslümanlar olarak bu tür ihtilafla karşı karşıya geldiğimiz zaman ben kendi şahsiyetime bakarım. Ben mukallit miyim yoksa müreccih miyim? Veyahutta ben devamlı mukallidim ama sahih görüşü gördüğüm zaman ona uyarım. Buna da ittiba deniliyor. Yani mesela biz görüşler arasında bir görüş tercih ediyoruz. Bakıyoruz ki bu Kur'an ve sünnetin ruhuna daha yakındır. Ona ne yapıyoruz? Bu görüşü tercih ediyor ve ona uyuyoruz. Biz buna mesela animle diyorlar ki buna müreccih deniliyor. Görüşler arasında görüş tercih edebilecek, güçte veya da ilme sahip olabilecek olan şahıstır. Hayır, o zaman bu soruyu soran kardeşimiz eğer mukallit durumunda ise veya da sıfatında ise mukallit bir kişi ise sahih görüşleri birbirinden tercih edemeyecek kadar ilme sahip değilse o zaman cumhurun cumhura, cumhuru taklit ederek mesela e, ne yapar? Kendi mezhebini kendisi hangi mezhebe taklit ediyor mesela o mesele uyar. Yok mesela o mezheb kendi mezhebinde bu meseleye değinilmemişse o zaman cumhura göre bu olur. Ama tek, mukallid değilse gerçekten Kur'an ve sünnetten nasibini almış yani Kur'an ve sünnetin ilminden nasibini almış naslar arasında ayırt edebilecek güce sahip veyahut da görüşler arasında alimler arasında olan ihtilaflardan çıkabilecek e, görüş ayırt edebilecek güçte ise o zaman bu görüşler arasında ne yapar? Tercih yapar ve müştehit durumunda tercih edebilecek, güçte olan bir kişi taklit yapması haramdır. Taklit sadece mukallitlere. Ve bir mukallidin delil sorması hakkı değildir. Çünkü mukallit demek, tamam mı? Ee, mukallit demek, bir şeyi sormak istediği zaman delilini bilmiyor Zaten ona delil bile sunsa bilmiyor mukallit adam. Onun için mukallit bir kişi delil, delil e, sorması doğru değildir aslında. Kim delil sorar? Delil soran kişi alim olur. Yani diyor ki mesela ben diyorum ki işte cumartesi günü oruç tutmak caiz değildir. Benim karşımda ilim talebesi var diyor ki bu konuyla ilgili delilin nedir bana sun diyor. Çünkü o da ilmi var. Bakacak çünkü onun ayrı bir ilmi var. Diyor ki işte tutulabilir. Ha o zaman ben delillerimi sunarken o bakacak. Ha iki, bu iki görüş arasında ayırt edebilecek güçte ise ilim babından veyahut da ilim açısından o zaman bakar. Ha eğer gerçekten benim delillerim daha kuvvetli ise o zaman o kişi mesela beni taklit edemez. Ne yapacak? Delile uyacak. Ama mukallit bir kişi delil soramaz. Müftüye soru sorduğu zaman diyor ki mesela bu nasıl? Müftü diyor ki işte şöyle ve o müftünün fetvasına göre amel edecek. Ve müftü derken yani işte efendim bir üniversiteyi bitirmiş sıfatında olan bir müftü değil. Ben müftü müftüyü kast ederken ey Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde e, ilma sahip olan kişi demektir. Yoksa bir üniversiteyi bitirmiş, e, bir üniversite bitiren bir adam, yani bir ilkokul gibi sayılır benim yanımda veyahut da alimlerin yanında. Bir üniversite mezunu belli dersleri görüyor. Kur'an ve sünnetin bütün ilmini kapsamıyor. Bir doktor bile yani mesela bir doktor üniversiteyi bitirdikten sonra mesela master yapıyor. Üniversite ona diyor ki şu konuda bize şey yap diyor, araştır ve bu konu üzerine bize bir tez hazırla ve işte bu tez üzerine seni mesela doçent yapacağız öbür tarafta mesela doktor yapacağız o konuda mutahassis oluyor bütün Kur'an ve sünnetin çerçevesi içerisinde mutahassis değil ki dolayısıyla her profesör alim değildir her doçent veyahut da e, doktor alim değildir ve otta her İslam üniversitesini bitiren alim değildir tıpkı her tıbbı bitiren her tıbbı okuyan yüzde yüz bütün tıp tahassuslarını biliyor demek değildir. Genel doktor var, şut doktoru var, göz doktoru var, kalp doktoru var. İslam'da da öyle. İslam'da da din, din ilmi, İslam ilmi çok tahassusları var. Tefsir dalı var, hadis dalı var, lügat var, memnun. nice dallar, nice tahassuslar var. Dolayısıyla her üniversite bitiren alim değildir. İster o o üniversiteyi bitiren bir kişi bile mukallit olabilir. Bu müftüler işte o şu üniversiteyi bitirip bitiren müftüler hepsi mukallittir. Hiç birisi müracih değildir. Müracih olan bir kişi Kur'an ve sünnetten hüküm istinbat edebilecek, ihtilaflı görüşler arasında görüş tercih edebilecek ilme sahip olan kişidir. Allahu alem. Hocam ders 4 kardeşimiz şeyi tam anlayamamış. Bir daha soru diyor ki <gülüyor> Onuyla ilgili de soru var mı? Ee, i̇şte bu anlattınız. Hadisten, e, hadisten cuma bir gün öncesi ve ve sonrasıyla tutulabilir. Anlaşılıyor. Elbani bunun neresine muhalefet ediyor? Diyor. Bir hadis var e, şeyde. Sünseletü'l-e hadis sayhada e, değiniyor. E, diyor, bir hadis var. Cuma günü, e, cumartesi günü oruca başlamayın diye ve bu İmam Elbani bu hadisi bu hadisin sahih olduğunu söylüyor ee, şu anda siz hadis sahihinin hangi rakmını hatırlamıyorum ama inşallah önümüzdeki derste onun rakmını size verebilirim onu araştırırsınız Şimdi Cuma günü tutarsa cumartesi başlamış olmuyor o zaman Cuma'dan başlarsa ha, şu, bir işte Cumhur'a göre Cuma günü yani mesela yarın Zülhüccenin birinci günü ise Cumhur'un görüşüne göre yarın oruca başlayabilir İmam Elbani'ye göre yarın oruca başlayamaz. Çünkü ona göre cuma günü başlamak caiz değildir. Cumartesi günü olsa başlayabilir. Mesela yarın Dilhicce'nin biri değil. Cumartesi günü mesela Dilhicce'nin birine e, e, şey, girdik. O zaman Elvaniye göre cumartesi günü nafile oruca başlamak haramdır ona göre. Ve onun çizgisinde olan alimler. Ama Cumhur'a göre ve özellikle burada Söğüt alimleri Bil İttifak Hembeli Üleması ve bunlara bağlı olan kişiler e, yani bunda bir sakınca görmüyorlar. Cumartesi günü nafile oruçlara başlangıç yapabilir veyahut da cumadan sonraki günü oruçla geçirecekse cuma gününde başlangıç yapmasında bir beis görmüyorlar. Elbaniye göre ve onun çizgisinde olan alimlere göre caiz değildir. Yarın cuma ben, mesela ben acizhane, bismillah Bizim ustadımız Muhammed Eid el Abbasi İmam el-Bani'nin ilk öğrencilerinden şu anda 75 yaşındadır. Yani en ileri gelen alim öğrencilerinden. Mesela İmam el-Bani'nin bu konuda onayı diyor ki ben diyor bu konuda ustadımın görüşünde değilim. Yani cumhura ayır diyor ki cumhurun görüşünü sünnetin ruhuna daha yakın görüyorum. Ama biz bakıyoruz mesela onun diğer öğrencileri yani en büyük öğrencilerden yine bazıları mesela e, Süleyman el-Meşhur mesela, Selim el-Hilali, e, Abu Ishaq el-Hüveyni, ondan sonra e, yani bu büyük öğrencileri mesela el-Hüveyşe, İslam fıkhının şeyi, e, müellifi. Bunlar aynen İmam Elbani'nin görüşünde. E, şahsen ben aynı şekilde yani ben Yok. İmam Elbani'nin görüşünü e, görüyorum. Ama Hatalı da olabiliriz. Doğruyu isabet de olabiliriz. Allahu Alem. Doğrusu, doğru, doğru, doğrunun kimin yanında olduğu ancak Allah Celle Celalü Bülüç. Ben bunu da araştırdım, bunu araştırdım. Baktım ki İmam Elbani, Kur'an Sünneti ruhuna daha yakındır. Ben bunu aldım. Diğer öğrencileri aynı onu al Biz bakıyoruz ki İdül Abbasi, Allah ondan razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Mesela bizim görüşümüze ve imamımızın, ustadımızın görüşüne katılmıyor. Yani mesela İbn Ütemir Rahim Abdullah yine üstadlarımızdandır. İbn Bez üstadlarımızdandır. İbn Cibrin üstadlarımızdandır. Bu ustadlarımız, bu imamlar Cumhur'un yanındadır. Yani Cumhur'un görüşünü kabul ediyorlar. İmam Elbani'nin görüşünü tercih etmiyorlar. Dolayısıyla bu cevabı işittikten sonra e, kişi eee kişi meracih durumundaysa araştırır, her iki görüşü araştırır. Kanaat tam kanaat ettikten sonra tercih edeceği görüşe uyar. Mukallid ise ister elbani ister e, cumhurun görüşüne uyar. Kendisi bu konuda hürdür. Hocam oruçla ilgili bir sorumuz daha var. Diyor ki e, farz orucu olan, şey borcu olan farz orucu borcu var. Diyor şu bu ayda zilhicce ayında farz orucunu tuttuğu zaman bu 9 gün 10 günkü sırahtan da alabilir mi diyor? İşte Artık. burada e, İmam Elbani diyor ki iki hayırlı amelin e, iki hayırlı ameli bir niyetle birleştirilir mi? Birleştirilmez mi? Tabi ki eee Alimler arasında bir mesele de ittifak var. Mesela borcu, Ramazan'dan borcu olan bir kişi ilk önce borcunu ödemek mecburiyetindedir. Ondan sonra nafile tutacak. Ve bu konuda kıyas yapıyorlar alimler. Diyorlar ki mesela şöyle bir kıyas yapıyorlar. Diyor ki mesela şu anda sen 10 bin riyal borcun var. Bu akli bir kıyas, akli bir delil. Diyor ki sen 11 riyal borcun var. Senin cebinde de 11 riyal var. Tamam mı? senin cebinde on bir riyal var ve on bir riyal borcun var sen bu on bir riyal borcunu vermiyorsun da gidiyorsun sadaka veriyorsun bu caiz değildir niçin? ilk önce borcunu öde ondan sonra sende para kalırsa borcunu ödedikten sonra o zaman sadaka verirsin aynı zamanda sen borçlusun üç bir riyal borcun var üç bir riyal da hac yapabilirsin hacca mı gidersin borcunu mu ödersin bu nedir? diyorlar ki bil ittifak borcunu ödemen gerekiyor. Ama borç sahibi sana desek ki hayır. Sen git ben sana ben sana sana e, müddeti sana uzatacağım. Git haccini yap. Parayı ne zaman bana verirsen ver. O zaman borç sahibi musamaha gösterirse o zaman ne yapar gider. Ama Allah Celle Celalü Alimler demişler ki Allah Celle Celaluhu ilk önce hakkını istiyor. Ha o zaman kişi kişi borcu varsa Kaza borcu varsa ilk önce kazasını ödeyecek ondan sonra nafile. <gülüyor> Yalnız İmam Elbani şunu diyor. Diyor ki mesela bir kadın Ramazan ayında hayzlı oldu. Veya da bir Müslüman erkek veya da bir Müslüman kadın Ramazan'da sefere çıktılar. Seferde olduğu zamanda oruç tutmakla mükellef değildir. Orucunu bozabilir. Tamam mı? Dolayısıyla Ramazandan sonra Ramazan bittikten sonra diyelim ki 3 gün borcu var. Üç gün borcu var ve o üç gün mesela o üç gün ister hayızlı olsun kadın ister erkek olsun sefere çıkmış olabilir. Bu kadın diyorlar ki bu kadın ilk önce borcunu ödemesi lazım. Mesela şevvaldan sonra diyelim ki şevvalın birinci gününde. Şevvalın birinci gününden mesela o kadın ne yapmaz? Oruç tutar ama nafileden sayılmaz. Niçin? Çünkü borcu var. O zaman ilk önce o hayırlı günlerde borcunu tutacak. İmam El Bani diyor ki o hayırlı günlerde oruç tuttuğu zaman diyor niyetinden dolayı sevap alır fiilinden dolayı sevap almaz. Ve bunu biz e, şeyde yok bunu Rifat kardeşimiz e, bunu buna değinmiş tahmin ediyorum değil mi? Ha, mesela sürmeyi örnek vermişti örneğin mesela fistan giymek fiili fiil itibariyle hissi itibariyle sünnet değildir. Ama bir kişi Ali satt ve fistan giyip ona benzemek istiyor. Fiilinden dolayı giyişinden dolayı sevap almaz. O niyetinden dolayı Ali satt benzemek istediğinden dolayı niyetinden dolayı sevap alır. Onun için Elbani diyor ki borcu olan bir kişi mesela 13. 14. 15. Hicri Hicri ayının 13. 14. 15'i gününde tutarsa diyor, o 3 günün kazası olan borcu diyor, niyetinden dolayı sevap alır diyor. Allah Celle Celaluhu ona niyetinden dolayı sevap alır. Ve o gün hayırlı günler içerisinde kazasını ettiği zaman diyor, hem kazasını eda etmiş olur, hem de niyetinden dolayı Allah ona bir sevap verir diyor. Onu mahrum etmez çünkü o niyetle girmiş. Ve Allah Resulü diyor ki, İnnemel a'malu bin niyâd. Niyetler şüphesiz ki niyetler amellere göredir. Alem. Hocam, son sorumuz var namazla ilgili. Borç namazlar varken sünnetleri kılmayınız. <gülüyor> Sünnet yerine kaza namazını kılın diyorlar. Böyle bir şey var mı diye ha. soruluyor. Bu da ihtilaflıdır alimler arasında, hanefiler, şafiiler. Bu hanefiler ve şafiiler arasında hanbeli fukahasına göre zaten hiç bu sorun değildir. <gülüyor> Çünkü hanbeli mezhebine göre biliyorsunuz Hembeli fukahasına göre namazın terki, küfürdür. Kişi namazı terk ettiği zaman Hembelilere göre dinden çıkar. Ancak Hembeli, hembeli mezhebinin cumhuru namazı terk eden bir kişi kafir olmuyor. Hembeli mezhebinde bazı şahıslar Ahmet bin Hembel dahil olmak üzere bir de Ibn Taymiye Rahimallah Ibn Al-Kayyim El-Cavziye ve Suudi Arabistan'daki alimler namazın terkinden dolayı yani ebediyen yani ebediyen yani devamlı bir şekilde namazı terk ederse onlara göre küfürdür dinden çıkar. Ibn Bez'e göre İmam Ibn Bez Rahim Allah diyor ki bir kişi bir vakit namazını bilerek kasden, amden bilerek terk ederse bir farz bile olsa yani vakti olduğu halde kulmuyorsa o kişi dinden çıkar. İbn Üzeymin, İmam İbn Üzeymin rahimeullah, İbn Baz'ın öğrencisi olmasına rağmen bu konuda ona katılmıyorum. Ebun Üzeymin rahimeullah diyor ki Ben diyor bu bu meselede diyor ustadımla diyor ayrılıyorum diyor. Yani İbn Baz, İmam İbn Baz'ı kast ediyor. İmam İbn İmam İbn Rahim diyor ki bir kişi bazen namaz kılar, bazen terk ederse bana göre diyor kafir olmaz diyor. Ebun Bez rahimehullah diyor ki bana göre kafirdir. Ahmed bin Hanbel'in iki tane rivayeti var. İbn Kudame rahimehullah İbn Kudame Muğni kitabında <gülüyor> Ahmed bin Hanbel'in görüşünü naklederek diyor ki Ahmed bin Hanbel'in bu konuda iki iki görüşü var. Biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel İmam Şafii'nin öğrencilerinden birisidir. Ve en büyük öğrencilerinden birisidir Ahmet bin Hanbel. Ve Ahmet bin Hanbel ile hocası İmam Şafii arasında bu konuda tartışma oldu. Ve İmam Şafii rahimahullah İmam Ahmet bin Hanbel'e diyor ki Ya Ahmet Kişi diyor ne ile İslam'a girer? Diyor ki Tevhid kelimesiyle diyor. O zaman diyor Ne İslam'dan çıkar? Burada Ahmet bin Hanbel susuyor cevap vermiyor. Çünkü kişi dinden çıkabilmesi için tevhid kelimesiyle zıt bir şey yapması gerekiyor. Onun için İmam Şafii ile Cumhur'un görüşüne göre namazın terki büyük şirk veyahutta küfür veyahutta da riddet olmadığı müddetçe namaz terk etmek büyük küfür değildir ameli küfürdür. Onun için İmam İmam Elbani Allah diyor ki namazın terki itikadi küfür değildir, ameli küfürdür. Ve biz bunu devamlı kardeşlerimize burada devamlı söylüyoruz. Ee, yani bizim bizim metodumuzda e, selef alimlerin görüşüne göre <gülüyor> küfür iki kısımdır. veya da iki çeşittir. Bir itikadi küfür var, bir de ameli küfür var. Nifak yine o şekilde. İtikadi nifak, ameli nifak. Şirk yine o şekilde etikadi şirk tamam mı? Bir de ameli şirk veyahut da büyük şirk, küçük şirk. Dolayısıyla burada Elbani, Cumhur'un görüşüne göre Elbani ve onun çizgisinde olan alimler dahil namazın terki, namazın terki kasden bilerek kişi terk ederse tevhid dairesi dışına çıkmadığı müddetçe yani büyük şirk veyahut da büyük küfür, etikadi küfür veyahut da irtidad e, sebebi olacak bir şey işlemediği müddetçe tevhid dairesindedir. Müslümandır. O kişi kafir değildir. Ha o zaman burada namaza bundan dolayı işte ne yaptılar? Evet. Burada bu, namazından dolayı evet. bu ihtilaftan dolayı evet. namaza namaz evet. konusunda ihtilafa düştüler. Ahmed bin Hembel'e göre ki namazı terk eden bir kişi isterse geçmişte 10 senesi olsun eee İslam'a yeni girdiği için, yeni girdiği için namazları o geçmiş ol geçirmiş olduğu kazaları kaza etmeye gerek yok çünkü zaten Müslüman değildi. Ahmed e, Şa İmam-ı Şafii'ye göre, bu anlattı söylediğimiz Ahmed bin Hanbel'e göre. İmam-ı Şafii'ye göre, İmam Şafii'ye göre, İmam Şafii, göre, İmam Şafii Rahim Allah namazın terki küfür görmediği için diyor ki kişi mesela kaç sene kaza geçirdiyse o zaman devamlı kazasıyla meşgul olacak. Nafile namaz kılmayacak. Vaktini ona nafile namazı hatta diyor Kur'an bile okumayacak diyor. Çünkü o Kur'an okumaya vereceği vakti diyor kaza namazına vermesi gerekiyor. İmam Şafii Rahimahullah. Çünkü diyor o Allah'a borçludur. İlk önce Allah'ın borcunu ödeyecek. Ondan sonra diyor nafile kılsın diyor. Veyahut da Kur'an okusun. He, artık siz bırakın Kur'an okumak. Adam namaz kılmamış. Veyahut da adam Akide konusunda e, kültür bakımından sıfır. Bir saatini, iki saatini televizyona veriyor. Maç seyrediyor. Veyahut da efendim işte e, internete giriyor mesela. bilgisayar önüne giriyor. Efendim gırgır yapıyor, dedikodu yapıyor, gıbet yapıyor. İslami farz aynı olan ilimlerden mahrumdur. Gidiyor bir sürü şeyler yapıyor. İşte İmam Şafi diyor ki, bir kişi diyor bir şeyden yoksun asıl ilimden veyahut da asıl ibadetlerden yoksun olduğu zaman diyor, bütün vaktini o ibadete verecek. İmam-ı Şafii diyor ki o zaman nafile kılmayacak, Kur'an okumayacak. Bütün vaktini o geçirmiş olduğu şeye verecek. Yalnız diyor çoluk çocuğu rızkını tay e tayin ettiği saatler hariç uyku saati hariç yemek saati hariç yani zaruri saatler mesela çoluk çocuğun rızkını tahmin etmek için mutlaka bir vakit verecek. İşte o vakit müstesnadır diyor. Ondan sonra diyor mesela farz namazının vakti o da müstesnadır diyor. Çünkü farz namazın vaktinde ed ed ed ed eda etmek istiyorum. O da müstesna diyor. <gülüyor> Bundan sonraki vakitler hepsini diyor kazaya vermek lazım. Bu İmam Şafii'nin görüşü. İmam Ebu Hanife'nin görüşü ise İmam Ebu Hanife rahimeullah diyor ki kişi kişi hem farz namazını kılacak hem sünnetlerini kılacak. Ay namazdan önceki sünnetler ve sonraki sünnetler hem de mesela diyelim ki diğer sünnetler teheccüd, e, vitir namazı gerçi vitir namazı Hanefi'ye göre vaciptir biliyorsunuz. Cumhur'a göre vacip değildir. Sünnet-i müekkededir vitir namazı. Ebu Hanife'ye göre vaciptir. <gülüyor> Ve hani Hanife Rahimahullah yani diyor ki hem ilim öğrenecek, hem Kur'an okuyacak, hem nafile namazdan önceki ve sonraki sünnetleri de kılacak. Hem de vakit namazdan kılacak, hem de diğer vakti ne yapacak? Diğer vakti de kazaya verecek. Yani Şafii ve Henefi'ye göre ne yapacak? Henefi'ye göre hem sünnetlerini kılacak önce ve sonra hem de kazalarını eda edecek. Şafii diyor ki hayır, namaz borcu olan kişi nafile ibadetlere vakti vermeyecek. İlk önce borca verecek. Borcunu bitirecek. Ondan sonra nafile kılsın. Ahmet bin Hembel'e göre zaten e, kişi Müslüman olmadığından dolayı kazası yok. Yalnız Ibn Taymiye Rahim Allah e, e, İmam Şevkani Rahim Allah, e, İmam Es-San'ani ondan sonra bu çizgide olanlar Elbani gibi diyorlar ki bir kişi tevhid dairesi içerisinde olduğu müddetçe terk etmiş olduğu namazları tövbe ettikten sonra geçmiş kazaları kaza etmeye gerek yok. Gerek yok. Normal namazdan önceki ve namazdan sonraki sünnetleri yapsın. Teheccüd namazı, duha namazı bunları kılsın. Çok hayır yapsın, oruç tutsun, salaka versin. E, i̇lim ilim öğrensin efendim bu tür şeylere yapsın diyor evet. e, ve elinden geldiği kadar diyor hayırları çoğalsın ve geçmiş namazı kılmak ona caiz değildir için çünkü diyorlar ki bu geçmiş namazı geçirmekte özrü yoktur şerei bir özrü olmadığından dolayı geçmiş namazları kaza etmek caiz değildir değil? bu onun için bir akibettir değil. ne kadar doğru yani. değildir. İşte İmam Elbani diyor, sen bu namazları bilerek geçirdin. Kastan kılmadın. Kastan vaktini geçirmiş olduğun namazı bittikten sonra vakti geçtikten sonra onu kaza etmek caiz değildir diyorlar. Vallahu alem. En doğru görüş budur. Yani en doğru görüş İmam Elbani ile onun çizgisinde olan alimlerin görüşüdür. En kişi ne kadar kaç sene e, namaz e, namazı terk edip e, kılmadıysa ondan sonra tövbe etti. Allah ona töbeyi nasip etti. Namazı töbe edip Namazı kıldıktan sonra geçmiş kazan namazı kılmayacak ama ileriye doğru, mustakbele doğru kendini hayır şeye verecek. Çok hayır yapmaya çalışacak. Çok sünnet, mesela bütün sünnetleri kılacak. duha namazlarını kılacak, gece namazlarını kılacak. Abdest namazını kılacak. E, mescit namazına, gir, camiye girdiği zaman mescit namazı kılacak, e, sadaka versin, ilim öğrensin, efendim anlatsın, em iyiliği emredip kötülükten sakındırsın, çok oruç tutsun, çok sadaka versin. İşte bunları Allah'ın izniyle e, böylece hayırları ne yapacak? E, Ta'vid etmiş olacak. Alem. Hocam az önceki verdiğiniz misalde, oruç misalinde farz varken nefret tutulur mu? eee e, ders 4 kardeşimiz tam anlayamadı galiba. Diyor ki Şevval ayını hem kaza yaparak hem de e, şeyi bir anlamı acaba alabilir miyim? Hem kaz, hem kaza Ramazan'ın kazasını, hem Şevval orucunun alabilir miyim yoksa ayrı ayrı mı tutmam lazım? Kısa bir şekilde. İşte onu yani. he, onu ben ona e, değindim belki ben anlatamam şimdi. Yine anlatayım. O belki anlamıştır da ben anlatamadım. Bir şu şey, Ben anlatmaktan sıkılmam. Allah'ın izniyle bu güzel yani. Ee, yani kardeşlerime olan tavsiyem, e, ben hatalı konuşursam e, beni düzeltmeye çalışınız. Ben bir beşerim, her an için hata edebilirim. Biliyorsunuz insan konuş konuşma esnasında bazen dil e, dil zellesi olabilir yani dil dil kayganlığı olabilir insan hata edebilir ve e, ben bir şey hatalık konuştuysam e, ben hemen doğrusu varsa doğrusuna hemen dönerim yani Allah'ın izniyle ne utan ne utanırım ne de şey, e, yani kendime yediririm Allah'ın izniyle. <gülüyor> Ve o anlatam anlatamadıysan den yani vallahi anla yani anlayamadık tekrar iade ederiz. Yani şu. Bir kişi mesela Ramazan'da kazası var. Üç gün dört gün. Ve Ali Sattasem diyor ki işte altı gün Şevval'dan oruç tutan bir kişi işte şu şu şu şu eee sevaba nail olur. İşte işte bir sene bir sene öncekiyle sonraki günahlar Affolur. Burada biliyorsunuz Şavval ayı birinci günden itibaren değil, bütün ay boyunca kişi Şavval ayı boyunca yani birinciden 29 veya da 30 gününe kadar bu altı günü tutabilir. Muhayyirdir. İsterse birinci günden başlayabilir, isterse sonuncu gününden önceki altı günle kalabilir veya da başlayabilir. Yani bütün Şavval ayı bu altı gün için e, şeydir yani e, e, içine alıyor. Ama en evdalı birinci günden tutmak lazım. En evdalı şevvalin birinci günden ilk, birincisi, ikincisi, üçüncü, dördüsün, beşincisi, altıncısı. Bu en evdalı. Ama altın, ilk altı günün içerisinde tutmadıysa ayın sonuna kadar istediği günleri tutabilir. Bir de bu günleri peş peşe de tutmakta gerek değildir. Yani icabında Siz mesela Perşembe günleri yok. Yani altı şövalı anlatıyorum ben şimdi. Kazası varsa diyor. Hayır, Aa, orayı, orayı değineceğim. Yani mesela perşembe günleri ve pazartesi günleri tuttuğu zaman şöval ayı boyunca altı gün tutan tutacağı için sadece perşembe ve pazartesi günleri tutabilir. Veyahut da mesela e, hicri ayın 13. 14. 15. geldiği zaman onları tutarsa yine bu şövaldan sayılır. Ama borcu olan bir kişiyi bu bil ittifak, alimler arasında ihtilaf yok elhamdülillah. Borcu olan bir kişi ilk önce borcunu eda edecek, ondan sonra nafiliye niyet tutacak. Yalnız İmam Elbani şunu söylüyor, belki ben bunu anlatamadım veyahut da anlaşılamadı. İmam Elbani diyor ki iki ameli diyor, bir niyetle birleştirilebilir diyor. Ama diyor fiilden dolayı sevap almaz, niyetinden dolayı sevap alır. Ve bu Allah Celle Celaluhu'nun o niyetine göre vereceği sevaptır. Allah katında malumdur, onu bilmiyoruz. Şöyle söylüyor, diyor ki mesela Ramazan'dan borcu olan bir kişi perşembe günleri ve pazartesi günleri tutarsa çünkü diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe günleri e, oruç tutuyordu. İşte pazartesi günü ameller göve yükseliyor. Hani hesaplasam o günde de oruçla geç, oruçla geçirmeyi istiyordum. Müslüman da o günü kasd ederek niyet ederek kaza borcunu o güne dengettirirse, tamam mı? Yani nafileyi eda etmiş olmuyor. Niyetinden dolayı ona sevap veriyor. Yani o kaza niyetine, kaza niyetine oruç tutacak. Çünkü borcu var. Kaza niyetine oruç tutacak. Yalnız bu niyetin yanında da o günün niyetini kalbinden geçirsin ki niyetinden dolayı sevap alsın. Allah Celle Celaluhu çünkü Ali o diyor ki inmel a'malu Ameller niyetlere göredir. Vallahu alem. Hocam az önce şeval orucunun şeyini sevabını galiba yanlış şey etti. Şeval orucun altı gün orucun sevabı neydi? Bir sene Yok. O zilhiccenin şeyidir o. O bir, bir sene komple bir sene oruçlu geçirmiş gibidir. Öyle değil mi? <Gülüyor> <var>. ha, doğrudur. <gülüyor> yani daheri -de kulla. Mesela yani demek yani kişinin yaşa, yaşayacağı zaman demektir. Bir sene olabilir. Kişinin zaman mesela o orucu tuttuktan sonra yaşayacağı zaman mesela. Tamam mı? Artık bir sene mi yaşıyor? Bir sene boyu ona ne yapılıyor? Saap yazılıyor. Evet. Çünkü e, arefe gününü <gülüyor> arefe günü o, o şeyle günahları silmiyor. Hocam bir soru daha var. Diyor ki ben yurt dışındayım. Memlekete vekalet vereceğim. Kurban kesmek için. E, hanıma mı vereyim, kardeşime mi vereyim, babama mı vereyim? Vekalet vereceğim kişi, verdiğim kişi de zilhicce ayından itibaren Kıl, hani kıl, tüy veya tırnak kesmeme yasağı var ya kesme yasağı onlara uyacak mı diyor vekalet verdiğim kişi ee, kendisi kendisi şey yapacak yani e, kendisi kesmeyecek kullarından ve şeylerden kesmeyecek bir de onun vekili vekalet aldığı için artık o kurban kesmek niyetinde bazı alimler demişler ki vekil de aynen tırnaklarından saçından kesmeyecek bazı alimler diyorlar ki vekil mukayyet olduğu için Vekil tırnaklarından, mesajından kesmekte bir beysi yok. Çünkü o kendi adına kurbanı kesmiyor. Başka bir kişinin adına kesiyor. Vekaleten. Dolayısıyla o emin olan e, o vekil eğer eminse hakikaten, tamam mı? E, o vekil yani sahi görüşe göre bu tür şeylerle mükellef değildir. Esas mükellef olan kurbanı kesecek olan kişidir. Yani o kurbana niyet olan kişidir. Allahu alem sorular bitti mi? Tamam. Ee, kardeşlerimiz diyorlar ki sorular bitti. Sorular bittiğinde e, e, sorular bittiğinden dolayı e, burada inşallah e, yani e, bu konuşmaları son vermeye çalışalım. E, Allah Celle Celaluhu e, bizi haktan ayırmasın. E, Allah Celle Celaluhu bize de size de e, hakkı yaşamayı nasip etsin. Ve hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı, batılıp batıl olarak bilip e, batıldan e, sakınmayı nasip etsin. Diyor vekaleti kime vereyim? Kardeşime mi? Hanımma mı vereyim? Kime vereyim? Kime verirse versin fark etmiyor. Fark etmiyoruz. etmiyor. Yeter ki vereceği vekil emin olsun yani. O kurbanı İslami üsüle göre kesecek bir kişi olması lazım. Yani kurbanı Kesmek için vekalet verilecek şahıs kurbanın şartlarını bilmesi gerekiyor. Yani kurban kesi, o kurbanı seçtiği zaman mesela çok ağır şey sakat olmayacak, kör olmayacak. Yani o kurbanda hastalık olmayacak. Bir de yaşından aşağı olmayacak. Yaşın tam yaşa yetişmiş bir şekilde olması lazım. Bir de mesela kesecek kurbanı kesecek olan İslami şartlara göre kesmesi gerekiyor. O bilgi de olması lazım. Mesela besmele çekecek. Besmele çekecek, ondan sonra e, namazdan önce kesmeyecek, namazdan önce kesmeyecek yani vaktinde kesecek e, ki kurbanı vekalet verilecek olan kişi bu tür ilimden e, bilinçli olması gerekiyor. Bilinçli ve emin olması gerekiyor. Böyle bir kişi ise bu vasıflara e, haiz ise ister erkek olsun ister kadın olsun bir sakınca yoktur. Tamam He, Dini en iyi bilen kim yani? Ne nedir? Yani mesela kafir bir adam bir adama vekalet verilmez. Mürted bir adama vekalet verilmez. Bir de e, yani aftaliyet babından. Mesela diyelim ki babası namaz kılıyor ama kardeşi namaz kılmıyor. O zaman babasına vekaleti versin. ya yani namaz kılan kişiye vekaleti versin. Çünkü namaz kılmayan bir adam kurbanı keseceği zaman hiç besmeleye önem vermez. Hicabında besmele çekmeden kurbanı kesebilir. Onun için din konusunda en bilgili olan kişi yani bu tür şeylere bu tür şeylere riayet edecek İslami şeylere riayet edecek bir kişi olması lazım. Dinde bilgili dinde bilgili. Yani farz olan, ilimde bilgili olan, en çok bilgili olan kişi. Babası kardeşinden daha bilgiliyse babasını. Veyahut da kardeşi hanımından daha bilgiliyse kardeşine. Eğer babası ve kardeşi bu konuda mesela babası ve kardeşi namaz kılmıyorlarsa, hanımı namaz kılıyorsa efendim e, güvenilir bir kadınsa bu şartlara İslami kurbanın şartlarına riayet edecekse o zaman hanımına vekaleti verir. E, yani Kur'an ve sünnetin ruhuna en yakın olan kişi kimse ona onu vekil kılmak lazım. Bu ibadetlerde ama dünyevi şeylerde mesela diyelim ki sen bir Türkiye'de bir ev aldın. Evin taposunu çevirmek için herhangi birisine burada ibadetle alakası yoktur. Dünyevi şeylerde vekil kılınacak olan şahıs bu tür şartlar onda aranmıyor. Ama ibadetlerle ilgili yani Allah'a kulluk olan şeylerde Yapılacak olan vekil o meselede bilgili ve emin olması gerekiyor. Emin olmayan bir kişiye nasıl onun vekil tayin edebilirsin? O vereceğin, o yapacağın ibadetin Allah'a e, Allah'a e, Allah yetişmesi için gereği gibi yetişmesi için nasıl ona vereceksin? Sen abdestsiz, mesela namaz kılmak ibadettir. Abdest almak da ibadettir. Namaz kılmak için abdestli olmak gerekiyor. Abdestsiz namaz kılabilir misin? Yok. Onun için abdestin şartlarını bilmeyen bir kişi kalkıp da namaz kılarsa, namaz, abdesti yerine göre almadıysa okulmuş olduğu namaz batıldır. Aynı şekilde sen e, mesela kafir bir kişiye vekalet verirsen, kafir olduğu için o vekaleti ona vermen. Kurban kesse bile o caiz değildir. Çünkü yerine getirmemiştir. O adam kafirdir. Bu ibadette kafir senin vekilin olmaz. Müslümanı yapacaksın. O Müslüman da derecelidirler. Namaz kılan var, namaz kılmayan var. Namaz kılan mesela namaz kılan var. aynı Ama bu tarafta alkolü içki içiyor. Bir tarafta kişi namaz kılıyor ama alkolü içki içmiyor. O zaman hem namaz kılıp hem alkolü içki içmeyeni tayin edeceksin. Vekil kılacaksın. Veyahut da namaz kılan var namaz kılmıyor O zaman namaz kılanın vekil tayin edeceksin ve bu şekilde. Allah'ım alem. Ne değil? Ses gitmiyor. He.